936 numaralı konu Hazreti Ömer'in giyim hususundaki davranışı Evet bir hanım Hazreti Ömer'e gelerek Ey müminlerin emiri en tarım eskidi dedi Hazreti Ömer ben sana en tarihi vermedim mi dedi Kadın evet verdin fakat yırtıldı dedi Hazreti Ömer de ona güzel bir en tarihi getirilmesini emretti bir de dikiş için iplik verilmesini söyledi ve ona bunu işin olmadığı zamanlarda giy eski elbiseni de iş görürken giy çünkü eski elbise giymeyen kimsenin elbise sesi yeni kalamaz, dedi.